94.9 Açık Radyo'dayız ve e, Açık hasta olmasa bile Açık Yeşil programına başlamış bulunmaktayız. Ben temsilen buradayım ama telefonun diğer ucunda, ben Cantombil bu arada, telefonun diğer ucunda Ümit Şahin var. Kendisini Almanya'dan bağlıyoruz, iklim Zirvesi'nde. Merhaba Ümit Şahin. Merhaba, herkese günaydın. Evet, e, Açık Yeşil'i bugün yine e, yıllardır geleneksel olarak yaptığımız gibi... E, iklim Zirvesi'nden yapıyoruz. Bu sefer Bond'ayız. Yanlış duymadıysam programa başlamadan önce de destekçimize teşekkür edelim. Melih Üldür diye duydum. Doğru efendim. Doğru duyduysam destekçimize de teşekkür ediyoruz. Evet Can Sen'le biraz konuşalım. Bond'a neler oluyor? Neler bitiyor? Bu arada ben her ne kadar şey, zirve Bond'a yapılıyor olsa da Ev sahibi Fiji olduğu için e, hava her ne kadar aşırı soğuk da olsa burada kendimizi biraz Fiji'de hissediyoruz. Hı hı. E, o yüzden 1-2 e, Fiji hatırlatmasıyla başlayacağım ama ondan önce dün açık gazetede de çok az değinmiştik. E, Vietnam'da önceki gün yaşanan e, Damri galiba ismi değil mi? Evet. Tayfun'un da e, ölü sayısı 61'e çıkmış. E, Hatta bayağı da 28'de kayıp var. Üstelik Vietnam'da yaşanan bu tayfun yani her ne kadar Vietnam'ı vuran en kuvvetli tayfunlardan biri olsa da kategori 2 sadece. Yani çok çok şiddetli bir tayfun, süper tayfun falan değil. Ona rağmen getirdiği şeyin bazı yerlerde... 30 santime kadar ulaştığı yağmurun 30 santime kadar ulaştığı ve ciddi bir e, sele taşkına neden olduğu söyleniyor e, tam yine e, yani gelenek bozulmadığı hep e, iklim zirveleri başlamadan kısa bir süre önce e, bir iklim felaketi olur maalesef e, yine 80 bin ev mesela e, harap olmuş e, ha, haber haberine göre e, böyle bir şey yaşandı. Şimdi bu Fiji söz konusu olunca bize tabi e, bir başka typhoon'u e, hatırlatıyor, bir siklonu. E, Fiji'de geçen sene 20 Şubat e, günü yaşanan e, Güney Yarım Kürenin Fiji Pasifik bir Pasifik adası, Güney Yarım Kürede Avustralya'nın e, da doğusunda bize göre yer alan e, bir şey ada devleti biliyorsunuz 106 tane adanın üzerinde kurulmuş bir e, Pasifik Adaları topluluğu e, bundan işte bir buçuk yıl önce falan e, Fiji'yi e, Güney Pasifik'te yaşanan en büyük tayfun e, vurmuştu. Bu e, tayfunun ismi de ki Güney Erdoğan'da olduğu zaman tayfun bir siklon deniyor hı hı. Winston e, siklonu. Winston siklonu Ee, şeyi rüzgar hızı 305 kilometreye kadar e, ulaşan tüm zamanların görülmüş neredeyse Hayan tayfunundan bile daha güçlü ee, en büyük süper tayfunlarından biri ve e, işin kötüsü e, Pasifik'in ortasında küçücük bir ada olan e, Fiji'nin tam başkentini vuruyor e, geçen sene ve e, hem e, ölümlere neden oluyor hem de çok büyük hasarlara neden oluyor benim bulabildiğim bilgiye göre en son 1.5 milyar dolara ulaşan bir şeyden bahsediyorlar maddi kayıptan bahsediyorlar yani Fiji şu anda Bond'daki iklim görüşmelerinin 44'te ölüden bahsediyorlar onu söylemeyi unuttum 44 kişinin özünden bahsediyorlar 800 bin nüfuslu bir adada yaklaşık 350 bin kişinin de yani nüfusun neredeyse yarısının diyelim bu şeyden 870 bin nüfuslu 350 bin kişi etkilenmiş bu Tayfun'un yarattığı hasardan çünkü yani bulup gelip şeyin en adaların en büyük kentini başkenti buluyor. Şimdi Bunu şunun için anlatıyorum Fiji e, burada Bondaki COP23'ün e, sahipliğini yaparken e, böyle diğer bazı ülkeler gibi ileride olacak bir e, iklim felaketini değil e, zaten yaşamış olduğu ve yaşamakta olduğu bir iklim felaketinin üzerine e, bu, bu şeyin zirvenin başkanlığını yapıyor. Dolayısıyla e, böyle de bir özelliği olduğunu söylemek lazım. Evet 2013 yılında bugün de Hayyan Tayfun'un gerçekleşmişti. Biz de yine aynı şekilde e, bu Tayfun'un ve sonrasındaki getirdiklerinden bahsedebilme e, fırsatı bulmuştuk ne yazık ki. Onu evet o zaman, da, o zaman da hatırlarsın e, tam Varşova'daki iklim zirvesinden bir gün önce mi ne olmuştu? Evet. E, şeyin, e, Filipinlerin... delegasyon başkanı olan Yepsanyo daha sonra Greenpeace Asya'nın e, o, o zaman e, resmi delegasyonun başındaydı ama iki sene sonra ayrıldı Greenpeace'in e, başına geçmişti. O da e, gerçekten kendi üstelik de kendi memleketi olan ada yani kendi yakınlarının yaşadığı adayı vurmuştu. E, Hayan Tayfun'u altı bin ölü e, milyonlarca insanın evsiz kaldı bir felaketli süper Tayfun'du. E, açılışta ağlayarak ...durumu anlattım evet, ama bu sene Vietnam'la ilgili bir şey e, duymadım. söylenen bir şey duymadım. Evet. Yani açılışta böyle bir konuşma olduğunu bilmiyorum yani. Evet, e, neler olup bitiyor? Birazdan ondan bahsedebilir miyiz zirve içerisinde? Evet, şimdi daha, şeyler. daha tabii bir şeylerin gelişmesi için biraz erken, daha pazartesi günü başladı. İşte bugün üçüncü gün başlayacak. Ama e, neler var neler yok kısaca bir özet geçmeye çalışayım. Yani evet. nelerden bahsediyoruz e, bu sene iklim zirvesinde. E, işte dün de çok kısa değinme fırsatımız olmuştu. E, Trump'ın e, başkanlığı altında Amerikan heyetinin e, maalesef katıldığı ilk e, şey, e, iklim zirvesi. Yani bana e, sorsalardı hiç gelmeyin derdim. E, tabii niye sorsunlar ama bu e, yani böyle bir rolle buraya gelmenin e, herhangi bir manası yok çünkü öyle tuhaf bir e, şeyden bahsediyorlar ki e, Amerikan heyeti e, açılışta bir konuşma yapmış e, ve şeyin e, yani Paris İklim çekilecekleri ne dair kararlarını tekrarlamış sağ olsun e, fakat aynı zamanda Demiş ki e, fakat biz Paris anlaşması nasıl uygulanacağına dair e, görüşmelerin içerisinde aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz. Niye? Yani e, çekilmiş olduğunuz bir e, anlaşmanın nasıl uygulanacağından size ne? E, artı neden Bond'a gelip aktif bir rol oynamaya çalışıyorsunuz? Bunun Hı. nedenini New York Times yazmıştı. E, birkaç gün önce. New York Times bunu bayağı manşete taşıdı. Trump'ın ekibi Bon iklim görüşmelerine fosil yakıtları ve nükleer enerjiyi e, propagandasını yapmaya gidiyor diye. Çünkü burada bir e, şey düzenlemişler. Yani yakalayamadım oldu mu olacak mı bilmiyorum ama yakalarsam bizi izlemeyi düşünüyorum. Bir etkinlik düzenlemiş Amerikan yönetimi Beyaz Ev. E, başlık şu, e, iklim değişikliğinin önlenmesinde temiz Ve daha, et, daha temiz ve daha verimli fosil yakıtların ve nükleer enerjinin rolü başlık bu. Hı hı. Ee, ve açıklamasında da e, ülkeler e, emisyonlarını düşürmeye çalışırken fosil yakıtların e, enerji üretiminde merkezi bir rol oynamaya devam edeceği, edeceği yani bunu da net bir şekilde söylüyorlar. öngörerek bunun özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok önemli olduğunu ve fosil yakıtlar sayesinde yoksul ülkelerin elektrik ihtiyaçlarını karşılayacağını falan filan anlatan bir şey ve konuşmacılar da gayet şey Peabody bir kömür şirketi olan Peabody enerjinin temsilcisi konuşuyor New diye bir nükleer enerji firmasının temsilcisi konuşuyor bir de doğalgaz Iı, sıvılaştırılmış doğalgaz ıı, satan, ihraç eden Tellurian diye bir firmanın tepsisi söylüyor. yani ıı, şaka gibi Yani böyle bir ıı, etkinlik düzenlemek için Amerika buraya geliyormuş Amerikan heyeti birincisi bu yani bir Trump ıı, şoku devam ediyor gerçi şöyle bir şey var bir yandan şoku diyorum ama bir yandan da artık kimse Trump'ı ciddiye dağılmıyor mesela Fiji'nin yani buradaki e, şeyin başkanlığını yapan, iklim cürbesinin başkanlığını yapan e, Fiji'nin e, müzakere heyetinin başındaki e, Nasat Şamem Kan, Şamim ya da e, Kan, e, kendisine Amerika e, meselesini nasıl halledeceksiniz diye sorduklarında pek de diplomatik olmayan bir dille şöyle demiş, e, Baltalı bir katille bile diyalog etmeyi başarabilmelisiniz. Evet. ilginçmiş gayet gayet açık sözlü bir şekilde e, meseleye yaklaşmış e, ve üstelik de dün bir sürpriz oldu e, biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'nı e, yani onaylamayan birkaç ülke var henüz Türkiye'nin de aralarında olduğu e, işte galiba 28 ülkemine kaldı onaylamayan e, fakat imzalamayan ülke kalmamıştı işte bir tek Amerika Birleşik Devletleri Ve Suriye. Suriye savaş içindeki Suriye ydi. fakat dün Suriye imzaladı. Evet, daha önce de Nikaragua imzalamamıştı, o da geçtiğimiz aylarda imzaladı, Suriye de dün imzaladı, bir tek Amerika Birleşik Devletleri kaldı. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri de aslında imzaladı da çıkma açıklaması yaptığı için imzalamamış var kabul ediliyor. Kabul Dolayısıyla ettim, Amerika Birleşik Devletleri yalnız kaldı. Yani o da enteresan, yani Suriye'nin bile imzaladığı bir anlaşma ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada aslında Amerika'yı da tek kimsenin ciddiye aldığı yok. Ama tabii Amerika Scott Pruitt'i göndermeyi düşünüyormuş. Böyle bir şey de var, dedikodu var. Yani Scott Pruitt gelirse buraya, kendisi biliyorsunuz Trump'ın çevre koruma ajansının başına atadığı iklim inkarcısı. Gelirse bayağı olay olur herhalde ama henüz doğrulanmış bir bilgi değil. Ee, onun dışında hani burada ne bekleniyor dersek e, Fransız teyit ediyor dialog diye bir şeyden bahsediyor işte yani e, aslında şu demek e, gelecekte ülkelerin iklim değişikliğini durdurmak için ya da yavaşlatmak için daha e, güçlü hedefler almalarını sağlayacak bir e, diyaloğu kolaylaştıracak e, bir şey 2018 KOP'a kadar, gelecek sene yapılacak olan KOP'a kadar sağlanabilir mi? Bunun için bir diyalog süreci başlatıyor. Yani ikili görüşmeler vesaire falan. Fakat bunun nasıl yapılacağına dair bir şey yoktu. Bunu Fiji Başkanlığı e, Talanoa Diyaloğu diye bir isim e, verdi. Aslında TİJ ile geçen seneki FAS'ın e, başkanlığı birlikte bir araya gelip Talanoa Diyaloğu e, oluşturdular. Talanoa Fiji dilinde ve Güney Pasifik'teki pek çok dilde işte yapıcı, hikayeler anlatmaya dayanan, empatiye dayanan bir tartışma süreci demekmiş. Evet. Dolayısıyla bu diyaloğun evet, katılımcı ve şeffaf, daha da önemlisi aslında, katılımcı ve şeffaf bir diyalog anlamına geliyormuş. Dolayısıyla bu diyaloğu, E, Talanoa stilinde e, yapmaya karar verdiler. Şeffaf olacak. Bu en önemlisi tabii. E, ve Fiji dilindeki bir kelime daha buraya biraz damga vurmuştuğunda o da Bula. Bula kelimesi de e, Talanoa dışında bir de Bula'yı öğrendik. Bula da e, hem merhaba demekmiş Fiji dilinde hem de hayat Hı. anlamına geliyormuş. E, dolayısıyla buradaki e, görüşmelerin yapıldığı bölgenin ismi Bula zonu. E, Yan olduğu bonzonu ama Merhaba ya da Hayat bölgesinde şu anda görüşüyorlar. Yani en önemli burada yapılmak istenen şey buranın gündemi işte bu şeyleri INDC denen ya da NDC denen ülkelerin şey, emisyonlarını nasıl azaltacağına dair anlayabilir. verdikleri taahhütleri nasıl güçlendirecekleri ve bunların e, işte beş yılda bir yapılacak olan gözden geçirme sürecinde vesaire nasıl e, gerçekten şeffaf bir şekilde gözden geçirilebileceğini e, şey yapacak e, çizecek bir kılavuz hazırlamak. Evet. Ama bu senede bitmeyecek. Bu gelecek seneye kadar devam edecek. E, onun dışında tabii özellikle e, Los Andem meselesi yani kayıp ve zarar mekanizması denen e, bu yoksul ülkelerin e, gördükleri e, iklim felaketlerinden etkilenmeleri üzerine onlara nasıl bir acil yardım ve e, aslında bu tür e, işte felaketlere karşı erken uyarı sistemlerinin kurulması e, onarım sağlanması vesaire gibi şeyler için. E, loss and damage mekanizmalarının kayıp ve zarar mekanizmanın işletilmesine dair bir tartışma olacak. Adaptasyon meselesine dair bir tartışma olacak. Yeşil iklim e, fonunun içerisinde para yok. O olacak mı? E, genelde burada tartışılacak olan şeyler biraz bunlar. İşin hani daha e, dedikodu boyutu da Trump üzerinden dönüyor. Hı hı. E, diyebiliriz kısaca. Yani buradaki şu gündem böyle. Evet. Bir parça arası versek mi? Olur. Ee, eğer varsa bir Fiji şarkısı çalabiliriz mesela. Tabii ki güzel olur. Ee, parçanın ismini söylemek ister misiniz yoksa? Ee, vallahi doğrusunu istersen bilmiyorum. Anladım. Biliyor muyum hangi şarkı olduğunu? İsterseniz önce dinleyelim ondan sonra. Sel anlayayım. Selahattin ayarlamış. Dinleyelim dinledikten sonra tek biraz detay veririz. Tamam. sangna me torno la tumbo o That's the Fiji Island way. Ay, -ya, ay, -ya, ay, -ya, ay, ay, Have you ever been to Fiji Island? Where the girls are easy and the boys are hard to get. That's the Fiji Island way. Arkamızın ismi Bula Malaya'ydı. The Kavaholics grubundan Selahattin'in bulduğu bir parça Fiji ile alakalı. Fiji, Fiji parçası. E yine e, Bula geçiyor. Yani ya Hayat ya Merhaba. E, aslında gayet ilgili oldu. E, bir de Talano şarkısı buluruz haftaya kadar. Bir de onu çalarız. Tamamdır. E, Diyalog üzerine. Şimdi e, bu e, Bu neler oluyor diye konuşuyoruz. E, açılışta da neler oldu, neler konuşuldu? Çok kısa bir değinelim isterseniz. E, açılış oturumunda işte klasik e, şeyler, konuşmalar falan. İşte UNFCCC'nin yani Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi'nin Sekreteri Patricia Espinosa işte bu COP'un Paris anlaşmasının yapısını ve 2020 sonrası hedeflerin güçlendirilmesini sağlamak için önemli bir adım olacağını söyledi. Açılışta Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Pateri Talas konuştu. O da özellikle işte 2017'nin en sıcak ikinci veya üçüncü yıl olacağını ve rekor kıran küresel sıcaklıklardan bahsetti. Hatta özellikle de hem karbonhidrat seviyesinin dörtüsünün çok üstünde seyrettiğini hem de Deniz sıcaklıklarının çok yükseldiğini bu biliyoruz ki işte kasırgaları, tayfunları arttırıyor ve güçlendiriyor. Bundan bahsetti. Önemli bir açıklama IPCC Başkanı Hojung Lee iklim değişikliğinin bir buçuk derecede tutulması için yani iki derece değil ama aslında bütün en fazla zarar görecek ülkelerin ve iklim hareketinin üzerinde vurgu yaptığı bir buçuk derece tutulması için neler yapılması gerektiğine dair bir özel rapor hazırlama görevi verilmişti IPCC'ye. Bu raporun 2018'deki bu işte kolaylaştırıcı diyalog öncesine yetişeceğini ve kabul edileceğini açıkladı. Bu önemli bir şey. Bu demektir ki gelecek seneki COP'da bir buçuk dereceyi konuşuyor olacağız. Bence çok önemli bir gelişme. Ee, Almanya ev sahibi olduğu için Almanya'nın çevre bakanı e, Barbara Hendricks e, bir konuşma yaptı ve konuşmasında 50 milyon dolar şey pardon euroyu adaptasyon fonuna bağışlama e, ya da işte verme kararı verdiklerini açıkladı. Bir 50 milyar dolara da başka bir fona dolayısıyla bir 100 milyar euroluk e, bir e, katkıda bulunacağını açıkladı. Bu da e, tabii iklim Hareketi tarafından bir yandan... 50 milyar dolar, euro da şeymiş pardon, en az gelişmiş ülkeler konuna. Bu tabii şeyle karşılanıyor, takdirle karşılanıyor böyle açıklamalar. Fakat burada iklim eylem ağı, Climate Action Network her gün açıklamalar yapıyor ya da işte yorumlarda bulunuyor. Hafif ironik bir şekilde bunu kutlamış. Bu 100 milyar euro iyi de siz Önce şu kömürü bir ele alsanız iyi olacak demiş Alman hükümetine. Çünkü şu anda bu toplantıyı yaptığımız bon aslında meşhur Almanya'nın kömür havzasına 50 kilometre mesafede. Ve Almanya her ne kadar baştan iyi gidiyor ve özellikle yenilenebilir enerji konusunda çok iyi bir şeye sahip olsa bile... son sekiz yıldır hiç seragazı emisyonlarını düşürmeyi başaramadı. Hatta biraz arttırdı. Çünkü kömürün payı %40'ların üzerine çıkmış durumda elektrik üretiminde. Dolayısıyla önce gerçekten iklim liderliği yapmak istiyorsanız şu kömürü bırakma konusunu gündeme almanız lazım diye bir açıklama yaptılar. Bu önemliydi. Bizim açımızdan önemli bir gelişme açılışta Türkiye'nin talebi de gündeme geldi. Hı hı. Birkaç ülke ek gündem önerilerinde bulundular. Bir tanesi işte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ydi. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti bu nasıl diyelim şehirler gibi şirketler gibi yani taraf olmayanların yapacakları azaltımların da izlenmesini öneren bir bir Gündem önerdi. Bu ilginç aslında doğrusu. Çünkü şirketlerin ya da şeylerin mesela yerel yönetimlerin falan ne yaptıklarını izleyecek bir mekanizma yok. Sadece ülkelerinki izleniyor. Ama bu gündeme alınmadı. İran'da 2020 öncesi taahhütlerin güçlendirilmesine dair bir gündem önerdi. O da gündeme alınmadı. Fakat Türkiye'nin önerisi Ee, galiba gündeme alındı ee, evet. o da şöyle biliyorsunuz Türkiye e, 2015'ten beri Paris'ten beri Yeşil Fonu'na bizi almazsanız e, Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanma hakkı tanımazsanız bir CTCN diye bir şey var işte İklim Teknolojileri Merkezi ve Ağı bundan yararlanma hakkını vermezseniz biz Paris'i onaylamayız diyor Türkiye'nin bu e, şeyi önerisi not edildi Ee, tam olarak bir alınmış oluyor mu emin değilim ama böyle bir gelişme var Türkiye açısından. Bu da şu demektir ki e, burada bir 15 gün boyunca Türkiye'nin talebi ne durumda bunu takip edeceğiz ve sık sık e, konuşacağız anlamına geliyor. Yani açılış konuşmalarında e, tabii sivil toplum e, falan da konuştu. E, onların da hani, özellikle e, bu ...hiçbir işe yaramayıp dünyayı üç derece, üç buçuk götüreceği anlaşılan aynasının yani güçlendirilmesi talebi vardı. Bu arada e, ilginç bir haber var. E, Climate Central'ın hazırlamış olduğu bir, e, ne diyelim, modelleme gibi bir şey, bir çalışma Hı -hı. yapmışlar. Üç e, derece, şimdi ilginç bir şekilde burada üç derece konuşulmaya başlandı. Çünkü iki derece e, zaten olmuyor. Hani bir buçuk derece hani ne iyi olur ama e, ne yapalım mümkün değil. E, bu Paris'te verilen tavizlerde de üç derece kesin ya. E şimdi üç derecede dünya neye benziyecek e, konusunda çalışmalar yapmaya başlamışlar. E, bir hayli hani nasıl diyeyim korku, korku filmi gibi evet. e, korku filmi gibi senaryolar var. E, mesela hangi e, üç derecelik bir dünyada hangi şehirler? Sular altında kalıyor diye bir çalışma yapmışlar. E, 17,5 milyon nüfuslu Şangay, 8,5 milyon nüfuslu Hong Kong, o da şey, yani şehirse artık, e, Japonya'nın 5 milyon nüfuslu Osaka kenti, e, yani tamamı değilse kentin, değilse de büyük bir kısmı bunların, e, 3 milyon nüfuslu Mısır'ın İskenderiye kenti, e, büyük bir kısmı sular altında kalıyor. Brezilya'da Rio de Janeiro, 2 milyon nüfuslu kent büyük bir kısmı sular altında kalıyor. Miami Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür artık 3 derece hani kabullendi 3 derece bari hiç olmazsa dört buçuk olmasın da üç olsun derseniz bu kentler gidiyor yani biz bizde de böyle kentler olabilir. Dolayısıyla tek iç açıcı değil bu işin kısmı. İç bir haber var mı diye Bakınıyorum şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 tane Federal e, Kuruluşun hazırladığı bir rapor iklim değişikliğinin e, %100'e yakın insan kaynaklı Olduğunu açıklamış bunu da Trump'a e, Özel hediye olarak hazırlamışlar herhalde Bu güzel bir şey e, Buraya üst düzey Olarak da pek fazla gelen yok yani Neyse ki Trump gelmiyor e, Ama Mesela Emmanuel Macron geliyormuş Fransa'nın yeni seçilen cumhurbaşkanı Kaliforniya valisi Jerry Brown gelecekmiş ee, o da iyi bir bir de iyi bir ee, bir de tabi an gelemerken gelecek onlar artık herhalde gelecek hafta burada olurlar ee, bondan dedikodular şimdilik bu kadar yani gelişmeler oldukça e, herhalde hem açık geçirde gelecek hafta hem de açık gazete içerisinde zaman zaman bağlanarak bon gündemini aktarmaya devam ederiz. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Haberlerimizi bekliyoruz. ederim. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi.